Risale-i Nur'un müsadere hadisesi münasebetiyle Isparta süleyman Rüştü'nün evvelki fıkrasına zeil olarak yazdığı bir fıkrasıdır. Risale-i Nur şakitlerinin merkezi olan Şükrü Efendi'nin köşkünün komşusu 80 yaşında muhterem Alil Osman Çavuş namında bir zat Risale-i Nur naşirlerine hücum zamanından bir gün sonra rüyasında görüyor ki güneş ile kamer beraber olarak köşkün içine girip parlıyorlar. Diğer bir rüyada, Keçeci Mustafa Efendi'nin hafidi Bekir, yine hadise elimeden bir iki gün sonra görüyor ki, güneş kıble tarafından çıkıyor, şu aatı içinde güneş yüzünde Risale-i Nur naşirinin sureti temessül edip, aynen güneşin kursunda görünüyor. Hem mütedeyyin bir kadın, yine hadiseden sonra görüyor ki, semavattan mübarek kağıtlar yağıyor. Soruyorlar, bu nedir? Rüyada demişler, Risale-i Nur'un sayfeleridir. Yani, tabirce Risale-i Nur, Kur'an'ın tefsiri olduğu cihetle, vah semavi olan Kur'an'ın semavi ve ilhami bir tefsiridir. Hem yağmur gibi insanlara kesretli bir rahmettir. Hadisenin vukuundan evvel, Risale-i Nur şakirtlerinin her biri, bir cesedin azaları gibi, bir cihette o cesede gelen müessir bir arızayı, bütün azanın hissetmesi nevinden, bu hadiseyi Risale-i Nur'un dört şakirdi, vukuundan bir iki gün evvel şöyle gördüler. Üçü yani Mehmet Zühtü, Halil Ruhi, Mehmet Niyazi, Risale-i Nur naşirlerinin üstadını vefat etmiş görüyorlar ki, vefat ise tabirce Risale-i Nur'un tatilini haber veriyor. Dördüncüsü, Fazıl Bey görüyor ki, hadiseden bir gün evvel rafta kitapları karıştırır, bazı kitapları düşürür. Üstad bana hiddet ediyor ben de diyorum, re'fet düşürdü. Birden haneye polisler doluyorlar, her şeyi alıyorlar. Hem bundan yedi buçuk ay evvel, Risale-i Nur naşirlerine gelen Elim polis haneye çağırma meselesinde, Risale-i Nur'un şakirtlerinin dört tanesi aynı hadiseyi bir ikisi, yani rüştüyle lütfü aynen görüyorlar. İkisi de az bir tabirle aynı hadiseyi görmeleri ve bu defaki hadiseyi yine dört tane şakirtler, Aynen görmesi gösteriyor ki, Risale-i Nur şakirtleri bir cesedin azaları gibidirler ki, Risale-i Nur'a gelen hadiseyi bir cesedin azaları gibi hissediyorlar. Hem Risale-i Nur şakirtlerinden Bekir'e, o musibet gününden bir gün evvel biri demiş, Üstadın seni çağırıyor. Bir hissi kable vuku ile ikinci gün üstadının başına gelen ve rahmet-i ilahiye ile hafif geçen müthiş musibeti, düşmanların planları derecesinde büyük, ağır hissetmiş tarzında, ağlayarak gayet korkaklık ve halecan ile koşup geldi. O halecan ve ağlamasına hiç sebebi zahiri yokken, yine heyecanını, ağlamasını teskin edemiyordu. Demek Risale-i Nur'a gelen musibet, şakirtlerini kerametkarane ikaz ediyordu. Hem musibetin aynı gününde üstadımız gezmekten dönerken, Hüsrev ve Mehmed'in ihbarıyla, birdenbire sebepsiz ehli dünyaya karşı hiddete başlamış. Yirmi beş sene evvel Divan-ı Harbi de kendi idam kararını beklerken, sebepsiz, kalpsiz, rütbeli iki adam, mahpus olduğu koğuşa tahkir için geldikleri zaman, gayet acip bir surette söylediği, o hale mahsus, meşhur bir şetmi üç defa zalim ve garazkar ehli dünyaya karşı sarf ediyor. Benden ne istiyorsunuz diye bağırarak tekrar ediyor. Sonra susuyor. Aynı dakikada zabıta, köşkü basmak için yedi sekiz polis, köşkün etrafına girdikleri zamana tevafuk ediyor. medar ibret bir hadise. Risale-i Nur naşirlerinin tazdiki yüzünden amirlerinin yanında yüz bulmak niyetiyle, Risale-i Nur naşirlerine ilişenlerin aksi maksadıyla tokat yediklerinin yüz hadiseden bir hadisesi şudur ki, Sebepsiz sırf bazı garazkarların keyfi için Risale-i Nur naşirlerine bir kulp takıp mahkemelerde süründürmek ve belki mahvetmek için sureten kendini dost gösterip gayet hainane bir riyakarlıkla dairemize sokulup bir takım yalanlarla amirlerini ifal edip Risale-i Nur naşirlerine müthiş darbe gelmesine vesile olan bir adam teveccüh ve makam kazanmak değil bilakis öyle bir tokat yedi ki Dünyada kaldıkça vicdanı varsa vicdan azabı çektirecek. Hem o kolay vazifesinden müşkil bir vazifeye tahvil ettiler ve hem de ona yalancı nazarıyla baktılar. Ve hem nefreti i kazandı ve hem taharri hadisesinden iki gün sonra bir ihtiyar adamı hanesinden çıkarıp yolda getirirken, o ihtiyar zat fücceten vefat edip hem mesuliyeti i maddiyeye ve maneviyeye maruz kalmıştır. Evet, Risale-i Nur'a hücum edenler vaktiyle kefenini boynuna takınmalı ve rezalete bürünmeli ve manevi cehenneme dünyada girmeyi göze almalı. Hem o musibet hadisesinden iki gün evvel Risale-i Nur şaketlerinden olmayan ve hiç bizimle zihnen meşgul olmayan biri rüyada görüyor ki, İsparta'nın altındaki ovada çok ormanlar bulunuyor, kuvvetli bir sel geliyor, bu ormanın çok ağaçlarını deviriyor. ''Birdenbire bir zelzeleyi arz oluyor, Risale-i Nur naşiri elbisesiyle heybetli bir surette yer yarılıp çıkıyor.'' Haşiye, ''Demek bu geçen seneki zelzele yani İzmir zelzelesi Risale-i Nur'un dirilmesine ve meydana çıkmasına bir emaredir ve o rüyayı tabir ediyor. Evet, o zelzeleden evvel Risale-i Nur defnolunmuş gibi gayet gizli perde altında intişar ediyordu.'' zelzele başladıktan sonra eski elbise-i meydanı zuhura çıktı. O da korkusundan uyanıyor, iki gün sonra Risale-i Nur'u tatil ve manen toprağı defnetmek niyetiyle, küreyi arzı titretecek derecede bir hata ile Risale-i Nur'un eczalarını evrak-ı muzırra neviinden edip, toplayıp merkez hükümete ta dahiliye vekaletine gönderir. Hiçbir daire kanunca mucibi muaheze, ve mesuliyet bir şey Risale-i Nur'da bulamadığından o manevi zelzele içinde öldürdük, defnettik zannettikleri Risale-i Nur, dirilip, yer yarılıp meydana çıktığı gibi yine o rüya işaret ediyor ki, bir zelzele azime ve bir sel içinde Risale-i Nur, bu vatan ve millete bir halaskar, bir münci suretinde musibet zedelerin imdadına yetişecek. Risale-i Nur şakirtlerinden Yıldırım Süleyman Rüştü. 27. Mektubun Lahikasından Alınmış Mühim Parçalar 1. Mesele 1. Şua'da 1-2 ayetin işaretinde Risale-i Nur'un sadık talebeleri iman ile kabre gireceklerini ve ehli cennet olacaklarını kutsi bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiştir. Fakat bu pek büyük meseleye ve çok kıymettar işarata tam kuvvet verecek bir delil ister diye beklerdim. Çoktan beri muntazırdım. Lillail Hamd iki emare birden kalbime geldi. Birinci emare imanı tahkiki ilmel yakından hakkal yakıne yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehli keşf ve tahkik hükmetmişler. Demişler ki sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi imanı tahkiki ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe hem ruha hem sırra hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki şeytanın eli o yerlere yetişemiyor, öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. Bu imanı tahkikinin vusulüne vesile olan bir yolu velayeti kamile ile keşf ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu yol ehası ı havassa mahsustur, imanı şuhudidir. İkinci yol İmanı bil gayb cihetinde sırr vahyin feyziyle, bürhani ve Kur'ani bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacı ile Hakka yakin derecesinde bir kuvvet ile, zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilmel yakin ile hakaiki imaniyeyi tasdik etmektir. Bu ikinci yol, Risale-i Nur'un esası, mayesi, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkaları dahi insafla baksalar, Risale-i Nur'un hakaiki imaniyeye muhalif olan yolları gayrimümkün ve muhal ve mümteni derecesinde gösterdiğini görecekler. İkinci emare, Risale-i Nur'un sadık şakirtlerinin hüsn-ı akıbetlerine ve imanı kamil kazanmalarına o derece kesretli ve makbul ve samimi dualar oluyor ki, o duaların içinde hiçbiri kabul olmamasına akıl imkan veremiyor. Ez cümle Risale-i Nur'un bir hadimi ve bir tek şakirdi 24 saatte la akal Risale-i Nur talebelerinin hüsne akıbetlerine ve saadeti ebediyeye mazhar olmalarına, yüz defa Risale-i Nur talebelerine ettiği duaları içinde hiç olmazsa 20-30 defa selameti imanlarına ve hususi hüsne akıbetlerine ve iman ile kabre girmelerine aynı duayı en ziyade kabule medar olan şerait içinde ediyor. Hem Risale-i Nur talebeleri bu zamanda her cihetten ziyade hücuma maruz iman hususunda birbirine selameti i iman hakkındaki samimi, masum lisanlarıyla dualarının yekûnu öyle bir kuvvettedir ki rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmez. Faraza mecmu itibariyle reddedilse de tek bir tane onların içinde kabul olunsa yine her biri selameti i iman ile kabre gireceğine kafi geliyor. Çünkü her bir dua umuma bakar. Sayit Nursi Risale-i Nur'un kerametinin bu havalide zuhur eden çok tereşşuhatından bir iki hadise beyan ediyorum. Birincisi, Hatip Mehmet namında ciddi bir ihtiyar talebe ihtiyarlar risalesini yazıyordu. Ta 11. ricanın ahirlerinde, merhum Abdurrahman'ın vefatının tam mukabilinde kalemi La ilahe illahu yazıp, ve lisanı dahi La ilahe illallah diyerek Hüsnü Hatime'nin Hatemi ile sayfî hayatını mühürleyip, Risale-i Nur talebelerinin iman ile kabre gireceklerine dair olan işari-i beşareti Kur'aniye'yi vefatıyla imza etmiş. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vasıaten. Amin. İkincisi, sizin telifiniz olan fihristenin tahsihinde bir müstensihin noksan bıraktığı bir sayfeyi tahsine dedim yaz. O da yazmaya başladı. Simsiyah mürekkepten ve temiz kalemle birden yazdığınız ikinci cilt fihristenin makbuliyetine hüccet olarak o siyah mürekkep güzel bir kırmızı suretini aldı. Ta yarım sayfe kadar biz bu garip hadiseye taaccup ederek bakarken o mürekkep simsiyaha döndü. Sayfenin öteki yarısı aynı kalem aynı hokka tam siyah yazıldı. Bir zaman Barla'da, Bağlardaki Köşk'te, Şamlı Hafız ve Mesud ve Süleyman'ın müşahadesiyle aynı hadiseyi başka şekilde gördük. Şöyle ki, Ben sevmediğim için siyah bir mürekkebi kısmen döktüm. Birden mütebakisi çok beğendiğim güzel bir kırmızıya tahavvür etti, Risale-i Nur katiplerini şevklendirdi, gözümüze silsili kerametin bir ucunu ve tereşyuhunu gösterdi. Sayit Nursi